Selamünaleyküm. Ses var değil mi şu anda? Esma'yı Hüsn'a Nikli arkadaşın sorduğu soru e, pek çok Müslümanın aklına takılabilir. E, yani velilerin madem bu kadar önemli yeri var dinde neden e, veli olduğu kabul edilen bazı insanlara bazı e, sözler sarf ediliyor şeklinde. Şimdi... E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin hepsinin e, veli olduğunda herhalde e, kimse ihtilaf etmez bu odadakilerde. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesela içki içmesi sebebiyle e, sahabelerden birisine had cezası uygulamıştı. E, orada bulunanlardan birisi ona beddua etmeye başladı ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona böyle deme o Allah ve Resulü seviyor dedi. Fakat had cezası da uygulandı ona. Şimdi o Allah'ın dostudur denilip hat cezası uygulanmasa böyle bir şey olabilir mi? Yine e, Ömer radıyallahu an e, bazı yanlış tavırlarından dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Seyfullahil Meslul kınından sıyrılmış Allah'ın kılıcı dediği Halid bin Velid'i görevden almıştı. Acaba onun bu görevden alışı Allah dostuna bir düşmanlık mıydı? Yine e, Ali radıyallahu han ile Ayşe radıyallahu han arasında yine e, Ali ve Muaviye radıyallahu anhuma arasında geçen e, bazı e, ihtilaflarda bu manada değerlendirilebilir. Yani şeriatın bazı hükümleri vardır. E, bu hükümlerden bir kimse veli vasfında olsa dahi Veli vasfında Veli vasfında olsa dahi e, bu hükümler uygulanır. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında uygulanlar böyleydi. Sonraki dönemlerde mesela öyle bir zat düşünün ki yıllarca Şeyhi Ekber diye göklere çıkarılmış. E, veli olarak kabul edilmiş. Ama bakıyorsunuz kitabında diyor ki Firavun en büyük muvahhidlerden idi. Ben sizin yüce Rabbinizim derken vahdedi vücut makamındaydı diyor. Şimdi böyle bir sözü e, Allah dostlarına olan sevgimizden dolayı kabul edeceğiz? Yoksa Allah ve Resulüne olan daha fazla olması gereken sevgimizden dolayı red edeceğiz? Görevden alan Ömer radıyallahu anh idi. Ömer radıyallahu an, zamanında e, komutanlık vazifesinden alınmıştı Halil bin Velid radıyallahu an. Demek ki e, bizim bu hadisi yani veliler hadisini anlamada Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu bazı hatalarımız var demektir. Nitekim e, sohbet içerisinde bahsetmiştik bundan. E, Allah Azze ve Celle bu kutsi hadiste kulun bana farzlarla yaklaştığı kadar başka hiçbir şeyle yakınlaşamaz buyuruyor. Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmanın en büyük şartı, en, birin, en başta gelen şartı farzları yerine getirmek. Şüphesiz farzlardan en önemlisi e, sahih bir iman farzı ve tevhid farzıdır. Bu farzları yerine getirmeyen bir insan Allah'ın e, yakın bir kulu olamaz. Yani bir kimse sahih bir imana sahip değilse e, yaptığı amellerin de e, bir neticesini alamaz. Bu dinin e, sağlam kaidelerindendir. Dolayısıyla bizim burada e, insanları değerlendirirken e, yine şeriatın ölçüleriyle hareket etmemiz lazım. Mesela Allah Azze ve Celle onlara... ''Hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar.'' buyuruyor. Ama aynı ayetin devamında ''Onlar ki iman ederler ve takva sahibidirler.'' buyuruyor. Yani iman eden ve takva sahibi olan, sahih bir iman ile, Allah ve Resulünün tarif ettiği iman ile iman sahibi olan, insanların tarif ettiği ile değil bakın. Zira Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben, fıtratın duruğundaki o insana hitaben, ''Sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin.'' hitabı gelmişti Şura suresinde. Allah ve Rasulünün tarif ettiği imana göre iman eden ve takva sahibi olan yani Allah'ın emirlerini yerine getiren ve yasaklarından sakınan kullardır Allah'ın dostları. Bunları yapan yani iman ve takva farzlarını yerine getiren herkes Allah'ın dostudur. Ancak Allah'ın dostları arasında derece farkları vardır. Yaptığı amellere göre farklılık arz eder. Bir kısım ameller kalbi amellerdir ki, kalbi korumaya yönelik amellerdir ki, bunu yalnız Allah bilir. Dolayısıyla biz hiç kimsenin işte imanı şu noktadadır, şu, şu derecede bir evliyadır, şu şundan yüksek bir velidir deme gibi bir lüksümüz yok. Fakat zahirde bu şartları yerine getirenleri Müslüman kabul etmek boynumuzun borcudur. İslam'ın şartlarını yerine getiren kimseleri tevhid ile İslam'ın şartlarıyla çelişmedi sürece. Ama e, verdiğimiz örnekte mesela e, insanı dinden çıkaran, milletten çıkaran, İslam'dan çıkaran, fiilleri işleyen kimseleri veli kabul edilmesi ise büyük bir yanlışlıktır. Yine e, sohbet içerisinde zikrettiğimiz imanın en sağlam kulpu Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek hadisini de iki tarafı düşünmek lazım. Yani bir kimseyi Allah'ın dostu diye severken o kimse aslında Allah için düşmanlık edilmesi gereken birisi de olabilir. Bunun sınırının iyi çizilmesi lazım. Verdiğimiz örnekte şahıs, o şahıs, Şeyhül Ekber diye senelerdir veli olduğuna inanılan şahıs, Firavun'un en büyük muvahhidlerden olduğunu, tevhid ehli birisi olduğunu söylüyor. Mekkeli müşriklerin de aynı şekilde tevhid ehli olup sadece putları Allah olarak gördüklerinden dolayı hata ettikleri, aslında her şeyin Allah olduğunu kabul etselerdi, bunu ikrar etselerdi, tevhidlerine hiçbir halel gelmeyeceğini iddia eden birisi. Biz Allah ve ne olan sevgimizden dolayı, Allah ve Resulüne muhalif olan bir sözü, hele böyle imanı ortadan kaldıran, imanı nakseden, eden, tevhidi ortadan kaldıran bir sözü sarf eden kimseyi sevmememiz, hatta düşmanlık etmemiz gerekir. Çünkü ee, bu en sağlam kult dediğimiz Allah'ı sevmek, Allah için sevmek ve Allah için bu etmek kul bu iki taraflı. Aynı zamanda Allah için nefret etmeyi de gerektiriyor. Eğer biz bu kaideleri e, oturtamazsak sırf bir kimse işte büyük kerametler gösterdi diyerek onu veli kabul etmeye kalkarsak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, haber verdiği üzere Deccalin elinde zuhur eden bir takım harikalar gördüğümüzde onu da e, veli kabul ediveririz. Allah kabul et, Allah korusun bundan. Çünkü o e, bir takım sihirler yaparak ilk önce salih bir takım çarlılarda bulunmasına rağmen daha sonra peygamberliğini ilan edecek, e, bundan sonra da e, Rab olduğunu iddia edecektir. Buna rağmen bir takım harikaları Allah Azze ve Celle onun elinde istidracı olarak göstermeye devam edecektir. Ölçü bu değil. Yine bir kimsenin amelleri de mutlak manada ölçü değildir. Ameller de ölçü değil. Zira haricilerden bahsederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz onların namazı yanında kendi namazlarınızı beğenmezsiniz. Onların Kur'an okuması yanında kendi okuyuşunuzu hiçe sayarsınız. Onların cihadı yanında kendinizi tembeller olarak görürsünüz. Ama onlar okun yaydan çıktığı gibi dinlen çıkarlar buyuruyor. Demek ki bunlar da ölçü değil. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın haccer üzerinde ilk intibasına bakın nasıl anlatıyor. Dizleri nasır tutmuştu, elleri nasır tutmuştu ibadetlerden. Oruçtan eee gündüzlerini oruçla geçirmekten benizleri sararmıştı. Alın alınlarında secde izleri yara yapmıştı diyor. Böyle olmalarına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları dinden okun yaydan çıktığı gibi çıkan ve bir daha da geri dönmeyen kimseler olarak vasıflıyor. Öldürülmesini emrediyor hatta. Demek ki ölçü bu da değil. Ölçü sahih bir iman ve bu imanı bina eden, onların yüzlerinden bakılınca Allah hatırlanır. Şimdi bu manada hadis yani Allah'ın dostları görüldükleri zaman Allah'ın hatırlandığı kimselerdir. Size bir örnek vereyim. Bir fasıklar meclisi düşünün veyahut da kahvede oturan bir grup genç veyahut da bir grup insan düşünün. Yanlarından sakallı, Allah'tan korkan Müslüman görünümünde birisi geçiyor. Ve ondan haya ederek bir takım kötülüklerini gizliyorlar. Bakın bu, bu hadiste bahsedilen kimselerdir yine e, bir kimse günah işleyen bir kimseye Allah'tan kork diyor o kötülüğü işlememesi için uyarıda bulunuyor o, o makamda Allah'ın velilerine yakışan bir tavır sergiliyor ve o günahı işleyen kimse de tutup bu kimseye karşı çıkarsa sen de kim oluyorsun gibisinden bu tarzda yaklaşırsa işte Allah'ın bir dostuna düşmanlık makamında hareket etmiş olur bilmem anlatabildim mi Nitekim e, bir hadis-i şerifte kıyametin yaklaştığını bildiren bir hadis-i şerifte Allah'a Allah'a e, diyen kalmadıkça kıyamet e, böyle diyenler bulundukça kıyamet kopmaz buyuruluyor. E, Arapçada bir kayda vardır buradaki e, lafız nasb edat olarak geliyor Allah'a Allah'a Allah'tan kork Allah'tan kork diyenler bulundukça kıyamet kopmaz anlamındadır bu. İşte bu Allah'tan korkmayı, e, takvayı, sabrı tavsiye edenler... Aleykümselam ve rahmetullah berekatuhu size dair Bunları sab, e, tavsiye edenler Allah'ın övülmüş kullarıdır. Bunlara da karşı çıkanlar e, takvanın emredilmesine karşı e, zulmünde, fıskında, hevaya uymada direnen kimseler de e, Allah'ın dostundan düşmanlık etme pozisyonunda olurlar. Evet, başka soru yoksa mikrofonu bırakayım inşallah. Selamun Aleyküm.